1080, numaralı konu, Hazreti Ebu Bekir'in ölüm döşeğindeyken söyledikleri, evet, ölüm döşeğinde yatmakta olan Hazreti Ebu Bekir kızı Ayşe validemize şunları söyledi, şu iki elbisemi yıkat, öldükten sonra kefen olarak bu iki elbiseyi kullansınlar, ölümünden sonra senin baban ya en güzel elbiseleri giyecek ya da en kötü bir şekilde elbisesi ve her şeyi kendisinden alınacak iki kişiden biri olacaktır, Hazreti Ayşe şöyle anlatıyor, babam Ebu Bekir ölüm döşeğinde yatarken kendi şu şiiri okudum. Hayatına yemin ederim ki can boğaza gelip de göğüs daralıp nefes alıp vermek güçleştiğinde malı ve mülkü kişiye hiçbir fayda vermez. Bunun üzerine babam: "Ey kızım, böyle söyleme. Bunun yerine bir gün ölüm sarhoşluğu geldiğinde işte ey insanoğlu, bu senin öteden beri kaçtığın şeydir." denir. Kaf 50. Sur 19 ayetini oku." dedi ve sonra da şöyle ekledi: "Şu iki elbisemi yıkayınız ve ölümümden sonra onları bana kefen yapınız. Çünkü yeni elbis ''Diriler ölülerden daha fazla muhtaçtırlar.'' Ayşe validemiz şöyle anlatıyor, ''Babam Ebu Bekir'in hastalığı şiddetlendiğinde ben ağlamaya başladım. Babam da o esnada baygınlık geçirdi. Bunun üzerine ben şu şiiri okudum, ''İnsan gözyaşlarını, saklı bulunduğu damarlarda ne kadar tutabilirse tutsun, sonunda onları boşaltacağı bir zaman mutlaka gelecektir.'' Ayılıp da benim bu şiiri okuduğumu duyan babam, ''Ey kızım, durum senin dediğin gibi değildir. Sen bu şiirin yerine, bir gün, ölüm haroşluğu geldiğinde işte ey insanoğlu bu senin öteden beri kaçtığın şeydir denir Ka'f, 50. sur 19 ayetini oku buyurdu sonra da Hazreti Peygamber hangi gün vefat etmişti diye sordu Pazartesi günü dedim peki bugün günlerden nedir dedi bugün pazartesi günüdür karşılığını verdim ben Allah Teala'dan canımı bu geceden önce almasını temenni ederim dedi ve pazartesiyi salıya bağlayan o gece de vefat etti ölmeden önce vefatlarında Hazreti gambere kaç kefen giydirilmişti, diye sordu, Yemen'in sahil kasabalarında yapılmakta olan kumaştan 3 kefen giydirildi, hepsi de yeni ve beyazdı, ayrıca kamis, gömlek, ve sarık da giydirilmedi, dedim, o zaman, şu üzerimdeki elbiseyi yıkayınız, çünkü onda zaferan lekeleri vardır, sonra da ona 2 yeni kumaş parçası ekleyerek bana kefen olarak kullanınız, buyurdu, sırtındaki elbise eskidir, dediğimde de, ne fark eder, hem yeni elbiselere, diriler ölülerden daha fazla muhtaçtırlar, zaten kefen çürümeye mahkumdur buyurdu.